Çok iyi. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün programda IT Turkey ve Yem Fuarcılık Genel Müdüründen sevgili mimar Burcu Başar konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Burcu Hanım bize 10'u ve 14'ü arasında ayın gerçekleşecek olan önümüzdeki hafta 39. yapı fuarı Turkey Build İstanbul. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen yapı fuarının İstanbul'a ilk defa gerçekleşecek. senin ilk fuarı olarak ondan bahsedecek. Buyurun, hoş geldiniz tekrar. Tekrar merhaba. Biraz belki fuarımızdan bahsederek geçmişinden başlamakta fayda var. Fuar dediğimiz şey üç boyutlu bir pazarlama aracı. Fuara katılmanın sebebi e, her şeyden önce e, ya e, müşteri alanını genişletmek e, ya e, malzemeyi, malı satmak, ürünü e, satmak ya da temsiliyet olarak e, firmanın imajını kuvvetlendirmek ya da hepsi veya çeşitli kombinasyonları. Bu anlamda e, bir pazarlama aracı e, ayrıca ekonomik bir faaliyet tabii ki. Yapı fuarı Turkey Build İstanbul Türkiye'de başlayan ilk ihtisas fuarı. 39 yıl önce hı hı. başladı ve 39 yıl aralıksız düzenlendi. Bir kere bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Gelecek sene 40. yaşımızı kutlayacağız. Evet. Ve inşaat sektörü fuarla, fuar inşaat sektörüyle beraber büyüdü. Geldiğimiz noktada Turkey Build markası ve dünya markası ve İstanbul'da düzenlediğimiz fuar e, ...kendi konusuyla ilgili sektöründe dünyadaki dördüncü büyük fuar konumuna erişti. E, uluslararası bir fuar. Uluslararası markalar ve e, yerli üreticilerin markaları... E, ...fuarda İstanbul fuarına 110 bin aşkın ziyaretçiyle buluşuyor. E, Ankara, İzmir e, ve İstanbul toplamda yılda 180 bin ziyaretçi ağırlıyor. E, bu anlamda da Türkiye'nin e, en büyük fuarlarından biri. Hatta kendi konusunda kendi dünyanın... konusunda evet dünyada dördüncü Türkiye'de en büyük tabii ki ee, ama hani tüm fuarcılık olarak bakarsak yılda 480 civarı fuar düzenleniyor hı hı. Ee, en büyük fuarlarından biri ve 111 bin ziyaretçiyle buluşacağı öngörülüyor imiş bunu da tekrar e, dilendirmekte fayda var 10-14 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP'taki fuar alanında gerçekleşecek peki. Fuarda ne göreceğizden önce isterseniz fuar yola ne zaman nasıl çıktı? 39 yıl dediğimiz hani bir yandan şu da çok ilginç geliyor bana şahsen... O zamanlar Türkiye'de yapı malzemesi endüstrisi diye bir şey yok. Evet. Doğan Asol tarafından da aslında temelleri atılan ve yapı endüstri merkezinin bir çıktısı olarak... ...onun gezici sergileri ve kalıcı sergilerinin bir çıktısı olarak ilk defa düzenleniyor ki... ...o zamandan bu zamana hani bugünün özellikle o devamlı yenilik peşinde koşan ve çılgın bir teknolojiyle... ...her an her hı hı. saniye yeni bir yenilik peşinde koşulurken hani o zamandan bu zaman ne değişti... Ee, aslında bu hikayeyi çok saygı duyduğumuz Sayın Doğan Pasoğlu'nun kendisinin anlatması lazım. Ee, çünkü an, anlatırken e, Türkiye'nin e, inşaat sektörü, fuarcılık sektörü, e, mimarlıktaki genel yapısı gelişimleriyle bir ders gibi anlatıyor. Çok da keyifli evet. oluyor onu dinlemek. Ee, 39 yıl önce e, yapı endüstri merkezi bir bilgi merkezi e, niteliğinde zaten faaliyet gösterirken ee, i̇lk önce kendi merkezinde e, geçici sergilere daha sonra daimi sergilere başlıyor ve gelen talepten sonra da e, çeşitli yerlerde fabrika binasından tutun spor sergisi sarayına kadar çünkü o zaman fuar alanları yok e, fuar e, formatında bu e, şeyi geliştiriyor bu organizasyonu geliştiriyor. Ee, söylediğim gibi sektör fuarla fuar sektörle büyüdü derken e, Türkiye'de birçok e, üretim dalına yeni girilmeye başlanan yıllardan bahsediyoruz. O yüzden e, fuarcılık anlamında e, fuara katılım e, bir takım yenilikleri e, yapmayı disipline eden bir şey. E, hmm. Yani işte her sene fuarın tarihini biliyorsunuz bir ürününüz varsa onu fuara yetiştirmelisiniz. Ki lansmanını fuar esnasında evet. yapın gibi. Ee, şimdi öyle olunca dünyadaki yenilikleri sektörünüzdeki takip ediyorsunuz. Ee, bu anlamda e, hani fuarcılığın sektöre çok büyük katkısı var. Ee, e, tabii bu müthiş bir e, e, iletişim e, yönetimi fuar ve inşaat sektörünün arasındaki e, durum. Yıllar içinde geldiğimiz noktada da e, şu anda e, biz e, İmsat Türkiye Malzeme Sanayiciler Derneği'nde üyesi yeziyen fuarcılık hı hı. olarak İmsat e, çok saygın bir konumda ve e, Avrupa'daki e, konutsu ile ilgili derneğin üyesi İmsat'ın e, üyeleri bizim fuarımızın e, çok değerli katılımcıları ve İmsat'la beraber güzel şeyler yapıyoruz fuar sırasında ve fuar Dışında yıl içinde çeşitli mesleki ve profesöre organizasyonlar yapıyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi fuarın geldiği noktayı. Çünkü biz 7-24 fuarla beraber soluk aldığımız için bu yapının içinde olduğumuz için bana sorulduğu zaman fuar nedir? İşte bir pazarlama aracıdır diyorum ama aslında onun altında çok ciddi bir emek ve mesai var. Bütün yıl boyunca orada beş günde e, görücüye çıkacak şey için hem firmalar hem organizatör olarak çalışıyoruz ve ya, ne yaptığımızı kimsenin bilmesine imkan yok. O beş günde görülüyorsa akılda o kalıyor. <gülüyor> Aslında bir yıllık bir iletişim yönetimi e, ve e, yani katılımcılarımızın da işte stand tasarımından tutun. Kendi lojistikleri e, inovatif ürünlerini fuara yetiştirme heyecanları Ondan sonra gelen ziyaretçilerin oradan al, edindikleri izlenimler e, çok e, yani, tarifsiz bir e, hem keyif hem de sektöre katkısı olan bir şey. E, ziyaretçilerimize baktığımız zaman profesyonel ziyaretçiler, yurt dışından alım heyetleri, Anadolu'dan e, bizim organize ettiğimiz e, tüm meslek e, grupları, ticaret odalarının ilgili kolları, Ondan sonra bir öğrenci projemiz var. Anadolu'dan üniversite öğrencilerinin fuara e, katılımı sağlıyoruz. E, mimarlar, ondan sonra müteahhitler, satın almacılar, uygulamacılar, distribütörler, bayiler, e, nihai kullanıcı. Bu anlamda e, yapıyla ilgili her şeyi bu çatının altında diyoruz ve yapıyla ilgili herkes bu çatının altında diyoruz. Zaten 111 bin ziyaretçi dediğimiz çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Yani İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 180.000 180 deniliyor. Hani bu gerçekten çok ciddi bir emek, çok ciddi bir rakam. Hani 5 gün boyunca gerçekleşecek önümüzdeki hafta sürecinde bir yandan tabii bunun yanı sıra farklı etkinlikler de gerçekleşecek. Evet. evet. Ee, söylediğim gibi başlayan ilk ihtisas fuarı ve hep ilklerimizle gurur duyduk. İlkleri Türkiye'ye getirmekle gurur duyduk e, fuarcılık sektöründe. E, sanal fuar uygulamasından e, bahsettim. E, QR kodla ilk defa fuar e, dolaşmak için haritanın indirilip de e, gezilebildiği fuar olarak bu uygulamayı ilk biz başlattık. Ondan sonra e, altın çekil, altın mıknatıs ödüllerimiz Hı -hı. var. Yapıda ürün ödülü, stand ödülleri. E, ondan sonra konuk ülke projemiz, e, kulüp yapı uygulamamız, loyalty kart uygulamamız gibi çeşitli birçok ilkimiz var. Bunda e, şeyi biraz aç açmak istemiyorum, konuk ülke projesini. E, biz bunu başlattığımızdan bu yana Rusya'yı, Almanya'yı, Kazakistan'ı, Güney Kore'yi ve Azerbaycan'ı konuk ülke olarak ağırladık. İş geliştirme platformu çerçevesinde düzenlediğimiz bir etkinlik ve bu etkinliğin amacı Türk yapı malzemesinin e, hedef pazarlarda kullanımının etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak artı yurt dışında e, çoklukla Türk müteahhitler faaliyet gösteriyorlar ve e, dünyada ikinciyiz Çinlilerden sonra Türk müteahhitler iş yapan müteahhitler olarak. Üçüncü e, Amerika Türk müteahhitlerinin Türk yapı malzemesi kullanımını ...arttırılmasına de, Hı -hı. destek olmak. E, bu anlamda da konuk ülke olarak ele aldığımız ülkeden ve Türkiye'den konunun ilgililerini bir araya getiriyoruz... ...ve çeşitli iş olanaklarının tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk defa konuk ülke değil, konuk bölge e, olarak Afrika'yı ağırlayacağız. Hı -hı. E, çünkü sektörün birçok sektörün gündeminde olduğu gibi Afrika konusu e, çok gündemde bir konu e, ve hedef pazar... Mozambik, Nijerya e, ve Kenya'yı ağırlayacağız bu sene bu proje kapsamında. Bu ülkelerden e, müteahhitler birliği e, başkanları e, düzeyinde katılım olacak. Artı e, müteahhitler ve özellikle devlet yatırımları için satın alma yapan e, birimler fuara katılımda bulunacak. Artı biz tüm e, Afrika kıtasında bir satın alma heyeti ...çalışması yapıyoruz. Oradan da yaklaşık 40 kişilik bir grup fuarda ziyarete bulunacak ve Türk yapı malzemesi üreticileriyle buluşacaklar. Onun dışında İran bu sene bizim mercek altına almak istediğimiz bir ülke oldu. Ambargonun kalkmasıyla birlikte İran'a gözler çevrilmiş durumda ve özellikle kısa vadede orada çok ciddi bir potansiyel var. Bu anlamda e, Kale Kim'in sponsorluğunda İran e, İş Forumu düzenleyeceğiz. E, yine e, diğer projelerde olduğu gibi DEİK, e, ilgili iş konseyi, konsolosluklar, ticari ateşeler e, ve büyük elçilerle beraber yürüttüğümüz bir proje bu. Konuk e, bölge oldu bu sene adı, konuk ülkeydi bu proje. E, onun dışında diğerlerinden bahsedeyim mi ya da siz... Bir soru sormak istersiniz. Mimarlık ve mimarlık kültürü üzerine de bir buluşma düzlemi hı hı. olma söylemi de var. İlk defa da bu sene bir konferans dizisi gerçekleştirecek. Ondan bahsetmeden önce isterseniz kısa bir ara verelim. Olur. Bugünkü konuğumuz Burcu Başar bizim için seçti. Remstein'dan seçti. Parçanın ismi de Amor. Amor dinleyelim. Açık mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım stüdyoda konuğum. Sevgili Mimar Yen Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başar 10-14 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşecek olan Yapı fuarı Turkey Build İstanbul'un 39. 39.sü vesilesiyle kendisini stüdyoda konuk edip biraz fuar hakkında konuşalım. Fuarın geçmişini şimdisini deşelim biraz dedik. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biraz e, bu sene iş geliştirme platformu etkinliklerinde e, ilk defa yapacağımız mimarlık ve mimarlık kültürü etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sektöre büyük bir bilgi akışı sağlayacak. Ee, ...bu yıl e, dört farklı etkinlik düzenliyoruz. Bir tanesi Türkiye'ye ilk kez gelecek olan e, RIVA ödüllü mimar Chris Bosse'nin e, paneli. Kendisi Asya'nın Yükselen Yıldızı diye bir markaya sahip ve e, geleceğin şehri e, kentsel çevrede insan, teknoloji ve doğanın sinerjisi başlıklı bir konferans verecek. Ee, onun dışında e, mimar Selçuk Avcı'yı ağırlayacağız. Kendisi Türkiye Müteahhitler Birliği'nin e, binasının, Ankara'daki merkez binasının mimarı. Ve bu e, bina akıllı bina hı hı. E, her anlamıyla. O yüzden e, Türkiye'de sürdürülebilirlik ve Türk Müteahhitler Birliği deneyimi... Ee, ...konferans verecek kendisi... ...kendisi bizi kırmayıp geldiği için... ...biz çok mutluyuz çünkü... E, ...bu akıllı bina, akıllı şehirlerin... ...birazcık e, altını çizmek istiyorum... E, ...gündemimizde... ...birkaç senedir olan konu... ...kentsel dönüşüm... Hı hı. ...ve kentsel dönüşüm adına... ...aslında sürdürülebilir olmayan... ...yeni bir takım oluşumlar yapılıyor... ...dünyada... E, ...yeni inşaat dendiği zaman... E, Doğaya nasıl diyeyim daha az zarar veren kendi içinde bir takım sistemlerin dönüşümü olan çözümler düşünülüyor. Ama bizde bu kentsel dönüşüm adı altında üretilen yeni binaların çoğu kentsel dönüşümün tamamını daha gerçekleştirememişken bir 30 yıl içinde dönüştürülmesi gereken hale gelecek. O yüzden sürdürülebilirlik bizim çok üstünde durduğumuz bir şey. Sadece bizim değil. Yani Türk yapı malzemecilerinin de çok üstünde durduğu bir şey. O yüzden de bu mimarlık ve mimarlık kültürü etkinliklerinde sürdürülebilirlik konusunun altını çizmeyi çok istedik. Ve belki bir farkındalık yaratırız diye umuyoruz. Kesinlikle bir yandan şu da var. Yani malzemede olan yenilikler ve malzemenin gündemini de belirleyen bir niteliği de var. Bölgenin de en büyük fuarın niteliğinde olduğu için yapı fuarının hani bunun tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Gezegenin sonuna geliyoruz. Özellikle Açık Radyo'da da bu sık sık konuşulan evet. konulardan bizim programda Kesinlikle. da konuşulan konulardan da birisi. Özellikle bu sürdürülebilirlik yeşile boyama refleksinden de öte Nedir Açık diye? radyo'nun bu konudaki e, e, öncülüğü inanılmaz. Yani yıllardır bunun üzerinde duru, duruluyor. Sevgili Ömer Maden'in programlarının en fanatik takipçilerinden biriyim iş el verdiği sürece e, gerçekten e, yani yapı malzemelerinde, teknolojilerinde, sistemlerinde bu kadar gelişme varken e, şu anda özellikle İstanbul'da e, üretilmekte olan Binalarla ilgili ben hani şahsen bir mimar olarak zaten endişeliyim, <gülüyor> artı yapı malzemecisi olarak da görüyorum kendim hani o o o, o şeyde de bir şey söyleme hakkı görüyorum kendimde. Bu kadar güzel yapı malzemesi seçenekleri varken ve Türkiye çok ciddi anlamda bir yapı malzemesi üreticisi ülkeyken biz niye acaba bunlardan faydalanmıyoruz ve niteliksiz şeyler üretiyoruz? Ee, bu çok büyük bir soru. Evet. Güzel. Bir yandan da tekrar şuna gelebiliriz. Sürdürülebilirlik. Bu açmayı planladığınız tartışma platformlarından sadece birisinin sadece bir teması. Kesinlikle. Hani şu da güzel. O belli bir süre içinde açık kalacak olan ve herkesin ...ilgili er, erbapların ve meraklıların gidip bulunacağı oradaki etkinlikte de çeşitli tartışma ve konuşma düzenleri Kesinlikle. yaratma gibi de... ...bu senede sanıyorum ilk defa olarak bir seminer dizisi başlatıyordunuz. Ee, bu bahsettiklerim o seminer dizisinin Hı -hı. içinde zaten. Ee, iki tanesinden bahsettim. Üçüncüsü e, mimarın tasarım sürecinde malzemenin önemine değinilecek mimarın yeni malzemeleri adlı bir e, seminerimiz var. Ee, orada da e, iki ünlü mimarı konuk edeceğiz. Artı e, küçük bir parantez buyurun. iki ünlü mimar deniz bu iki mimarımızdan bir tanesi de bizim programımızın yapımcılarından Cenk Dereli Sinan ile birlikte konuşacak. Buradan Cenk'e sesleniyorum ünlü olmuşsun Cenk. <gülüyor> ee, yani e, bizim için ünlü umarım <gülüyor> <gülüyor> bu e, büyük bir çığ gibi büyüyerek <gülüyor> devam eder. <gülüyor> ee, onun dışında e, mimarlıkta kariyer e, panelimizden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, ben de bu panelde konuşmacıyım. Mimarlık eğitimi e, alıp e, tam tamamen başka kariyerler çizmiş e, konuşmacılarımız olacak. Ve burada e, Türkiye'deki mimarlık ortamını e, ondan sonra mimarlık eğitimi almış olmanın kariyerlerindeki girdisini hı hı. E, masaya yatıracağız. Çünkü e, yani... Benim okul zamanlarımdan beri hep tartıştığım bir konudur. Ve o zamanlar durum bu kadar dramatik de değildi. Ee, çok yanlış olmasın ama yılda 3000 bin mimar falan mezun veriliyordu hı hı. ben okuldayken. Şimdiki rakamı bilemiyorum bile. E, o kadar çok e, mimar e, mezun oluyor ki bunlar ne yapıyorlar ve ne yapacaklar. Bunları da konuşmak lazım. Bu mimarlıkta kariyer etkinliği de belki genç mimarlara bir ışık tutacak bir etkinlik olacak. Şu da benim hoşuma gitti. Hani mimarlık kariyerini aslında bildiğimiz anlamda ofis ve proje mimarlığı olarak yapmayan bir takım mimarların konuşmaları olarak da sanıyorum ki adlandırabiliriz. Ben de bunlardan birisi olarak kendimi adlandırabilirim ama biz okuldayken başka bir dünyanın mümkünlüğünün çok da farkında değildik ve çıkıp hani bir ofiste inşaat yapmak üzere, proje çizmek üzere ya da o projeyi denetlemek üzere şantiyelerde durmaktan öte Akademide görebiliyorduk kendimizi Hı -hı. hani mimarlık fotoğrafçıları da var örneğin evet. sizin katılımcılarınız Aynen, arasında. De, evet, mimarlık yazarları da var Doğru. örneğin katılımcıları arasında. Hani gidip bir görmek ve başka dünyaların nasıl mümkünlüğünün olduğunu öğrenmek açısından da güzel olmuş program diye ben söyleyeyim en azından beni sevindirdi görmek böyle Teşekkür bir programı. Teşekkür ederiz bunu duymak da bizi sevindirdi güzel bir seminer dizisini ilk defa düzenleyeceğiz bu sene. Gelecek sene için çıtayı kendi adımıza yükseltmiş durumdayız. Bu sene etkinliklerle çok zengin bir program hazırladık. Gelecek sene 40. yılımızda evet. bu çıtayı nasıl daha yükseğe taşıyacağımızı şimdiden düşünmeye başladık. Çünkü 40. yılımızı çok büyük coşkuyla ve sektöre faydalı olacak etkinliklerle kutlamak istiyoruz. Biz de bekliyoruz, meraklı o zaman diyelim. Tabii programın yayımlanmasının birkaç gün ertesinde de onu 14 da, evet. arasında tekrar onun da kapılarını açacak var. Bu sene 13 holde 111 metrekare alanda gerçekleşecek. 1250 tane katılımcı firma var. Çok. 13.800 tane marka var ve 111 bin aşkın ziyaretçi hedefimiz var. Geçen sene 107 bin civarındaydı. ...bu sene onu arttıracak bir takım çalışmalar yaptık... ...yurt içinde ve yurt dışında... E, ...fuara... ...Almanya, Avusturya, Azerbaycan... ...Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri... ...Brezilya, Bulgaristan, Cezayir... ...Fas, Gürcistan, Irak'ta... ...yani sayamayacağım Zambiya'ya kadar... ...birçok ülkeden... E, ...şeyler, ziyaretçiler gelecek... ...bu çalışmayı Ekonomik Bakanlığı... ...ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile yürüttük... 40 tane ülkeden... E, ...satın almacı gelecek... Artı söylediğim gibi Anadolu'dan ziyaretçiler de ağırlayacağız. Zaten şu da var. Mimarlık dünyasında ya da mimarlığa meraklılık dünyasında neler oluyor, neler üretiliyor ya da tasarım dünyasında gelişmeler nedir? Burada görmek mümkün oluyor bu kısıtlı beş günlük süre boyunca. Sürenin sonuna geliyoruz. Son olarak şunu da söylemek isterim. Biz okuldayken de hocalar bizi elimizden tutup götürürlerdi. Zira biz o zamanlar proje yaparken buradan topladığınız kataloglardan detayları çizeceksiniz diye diye diye diye. Hani bizim için de orası bir okul içinde bir öğrenme mekanı niteliğindeydi aynı zamanda. Her sene gider orada gördük tüyaba giderdik. Toplayacağımızı toplardık. Sonra projelerde öğrendiğimiz yeni malzemeleri kullanırdık. Hani öyle de bir bende de bir tanışıklığı bir yeri vardı. Her mimarlık öğrencisinde olduğu üzere. Ben de kendi anekdotumu anlatmak isteyelim zamanımız varsa. Bir dakikamız gibi. Tamam çok kısa o zaman. Ben de mimarlık e, fakültesinde birinci sınıfta öğrenciyken İTÜ'nün e, özel yurdunda kalıyordum. Gümüş, gümüş suyunda o sene. Ve e, fuar zamanı gelince daha büyük sınıflarda bir heyecan. Fuara gidiliyor fuar falan. Evet, evet. Hani ben hani bilmiyorum İzmirliyim. İzmir fuarından başka bir şey görmemişim. <gülüyor> Ondan sonra nasıl yani fuara gitmiyor musun diye böyle e, e, hani aşağılandığımı hissettim. O gün bugündür fuara gidiyorum. Gitmekle kalmadım o fuarı yapıyorum. <gülüyor> Gururla söyleyebilirim. <gülüyor> Tabii tek başıma yapmıyorum. Yani müthiş bir ordu gibi bir ekiple yapıyoruz. Öncelikle Tabii. ekibime teşekkür ederim ama e, yani gelinen nokta enteresan oldu. Güzel. <gülüyor> Tabii bir İzmirli olarak fuarın içinde biz de burada çok konuşuyoruz Cenk'te kültür parkta neler oluyor diye. O kültürden gelen birisi olarak da hoşta bir tesadüf olmuş. Çok teşekkürler. Yen Fuarcılık'tan Genel Müdürü Sevgili Mimar Burcu Başar birlikteydik. Sağ olun. Yapı Fuarı tekrar edelim. Onu 14. arasında Mayıs'ın TÜYAP'ta gerçekleşecek. Sağ olun. Ben Yamrı Yıldırım. Teknik Masada Ömer Şahinle birlikteydik. Açık mimarlı dinlendiniz. Hoşçakalın. Çok iyi. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kör Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.